Bismillahi minash-shaitanir rajim. Bismillahi rahmani Rabbi Ve ve selamü ala Muhammedin. Ve ala alehi ve ashabhi ve atbahe ajmain. Alimlerin Rabbi olan Allah hamd. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği kutlu nebi. Efendimiz aleyhissalatu vesselama sonsuz salat ve selamlar o nebinin mübarek ellerinde yetişmiş olan adını bilip bilmediğimiz bütün ashab-ı kiram efendilerimize selam bugün Sümeyra annemizin adına kurulan bu sofraya uzaktan yakından teşrif eden tüm kardeşlerim olarak sizlere de selam olsun Allah bana gerçek manada anlatabilmeyi Hepimize de anlayabilmeyi ve hepimize de yaşayabilmeyi nasip eylesin. Anlatmak kolay ama yaşamak anlatmak kadar kolay değil. Hele şöyle bir zamanda şeytanın bütün imkanlarını seferber ederek ayağımızı kaydırma adına gayret gösterdiği bir zamanda imanı muhafaza etmek gerçekten zor. Onun için bizim iman rehberlerine ihtiyacımız var. Her an salihleri anlama, salihlerle beraber olma, salihlerin dünyasında yaşama gibi bir zorunluluğumuz var. Ne kadar salih insanlarla beraber olursak, salihlerin de rehberleri olan ashab-ı kiram efendilerimizi anlama noktasında gayret içerisinde olursak, İnşallah onlardan bizlere de bir şeyler düşer. Biz zaten böyle bir gayret içerisinde olmalıyız. Bizim sahabe olma gibi bir imkanımız yok. O o güne has bir şeydi ve o kapı kapandı. Ama sahabi gibi olma imkanı inşallah olabilir. Kapıları bu manada zorlayıp onların iman adına, onların hikmet adına, onların irfan adına, onların İslam adına Hayata koydukları o güzellikleri anlayıp algılayıp bugünün dünyasında üretme gibi bir zorunluluğumuz var. Zaten bu projenin en önemli amacı da bu. Biraz olsun onlarla yakından tanışabilmek, onların bizlere öğrettiği ilkeler doğrultusunda da hayatlarımızı yeniden inşa edebilmek. Sözümün başında duam şu olsun siz de bu duaya gönülden amin deyin. Rabbim inşallah hepimize bu manada cehd ve gayret versin. Azmimizi, heyecanımızı, aşkımızı arttırsın ve ziyadeleştirsin. Bizi son nefesimize kadar ashab-ı kiram efendilerimizin yollarından, meclislerinden, ayak izlerinden mahrum etmesin. Bugün ben sizlere dilim ne kadar dönecek, ne kadar yüreğimdeki heyecanı size aktarabileceğim onu bilmiyorum. Ama çok büyük bir İslam hanımını anlatacağım sizlere. Eğer yansıtabilsem size, sinemdekini sizin sinelerinize aktarabilsem, yahu biz bir İslam hanımından 14 asır önce yaşamış olan, Peygamber Aleyhisselat ve Selam'la beraber sadece 10 yıl kalmış olan adı Sümeyra olan o kadından bu kadar şey öğrenebilirsek adı Ebubekir olan ve 23 yıl Peygamber Aleyhissalat ve Selam'dan ayrılmayan birinden neler öğreniriz? Adı Ömer olan 6 yıl geç gelmesine rağmen İslam'ın ikinci halifesi olabilecek kametleri geldiği günden itibaren attığı adımlarla ortaya koyan Ömer'ül Faruk olup Furkan sıfatını ve vasfını hayatta dirilten o büyük kametten neler öğreniriz? Zinnureyn lakabını kazanan Hazreti Osman'dan neler öğreniriz? İlim şehrinin kapısı olan... Ve bambaşka bir hayat bizlere öğreten kerremallahu veche diye isimlendirilen o cengaver o büyük insan Hazreti Ali'den neler öğreniriz? Demek ki biz asrı saadetten herhangi bir şahsı biraz olsun öğrendiğimiz zaman ne kadar büyük bir hazine o büyük hazine ne kadar kıymetli bir destan o büyük hazine daha iyi anlamış oluyoruz. İnşallah bugün Sümeyra anamız ile tanışmamız bir yönüyle bize böyle bir imkan böyle bir vesilenin kapısını da açsın. Hanelerimize buradan güzellikleri taşımayı bizlere nasip etsin ki inşallah içimizden çıkan birilerinin Temsiliyet adına ortaya koydukları kametler o özlediğimiz sahabenin kokusunu sizin içinizdeki bazılarının üzerinden aleme duyursun. Aziz kardeşlerim Sümeyra anamız der demez karşısına yazacağınız bir şey varsa o şey peygamber nasıl sevilir bunun aleme gösterilmesidir. Onun sevgisi sözde kalan bir sevgi değil, öze intikal eden bir sevgidir. Onun sevgisi gerçekten Kur'an'ın bizden beklediği peygamber sevgisini hayatta bir şekilde, şekliyle ortaya çıkarma azmi ve gayretidir. Onun sevgisi bir destandır, nasıl isimlendirileceksek öyledir. Ancak o bize sevgi öğretmenin yanında çok önemli şeyler de öğretir. Zaten biz sahabe dediğimiz zaman ne demiş oluyoruz? İdeal kulluk çizgisini yakalayan yaşadıkları hayat Allah'ın tasdikinden geçen bahtiyarlar topluluğu. Böyleyse eğer her bir sahabi efendimizin üzerinden biz... O kulluk çizgisinin farklı farklı alanlarının farklı farklı şekillerdeki tezahürlerini görürüz. Hal böyle olunca Sümeyra anamızdan biz bu manada aslında ideal kulluğun beş farklı alanına dair mesajlar alabileceğimizi hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Nedir peki onlar? Bir... Müslüman bir kadın nasıl olur o bize gösterecek. İdeal bir Müslüman kadın biz Sümeyra anamızın üzerinden bugün öğreneceğiz. Ancak burada bir şey söylememe müsaade edin. Nasıl ki asr-ı saadetteki erkek örnekleri yani erkek sahabiler sadece erkeklerin örneği değilse asr-ı saadetteki kadın örnekleri de Sadece kadınların örneği değildir. Kadın erkek her Müslümana örnektirler onlar. Ama biz Müslüman ideal kadın çizgisini ondan öğrenirken bir yönüyle kadın erkek hepimiz Müslüman ideal duruşun ne olduğunu ondan öğreneceğiz. İki ideal bir Müslüman evladı ondan öğreneceğiz. O bir annedir ama anne olmanın yanında bir de evlattır. Biraz sonra size anlatacağım. Uhud'un meydanına babasını gönderdiği zaman söyledikleri bir yönüyle aslında onun gerçek manada nasıl evlat olduğunu bize gösteren bir şey. Üçüncüsü biz ondan ideal bir Müslüman anneyi öğreneceğiz. Analığı asrı saadette. Bize en güzel haliyle öğreten bir örnekten dolayı onun üzerinden alacağımız çok şeyler olacak. Eğer bu manada ben anlatabilirsem siz de anlayabilirseniz biz bugün burada analık meselesine dair de hayatımızda olmayan ama olmazsa olmaz olan vasıfları ve ilkeleri de onun üzerinden öğreneceğiz. Bir diğer husus, ideal Müslüman muallimeyi de ondan öğreneceğiz. Muallim muallimelik, yani Allah'ın bizden istediği emri bil maruf ve nehi anil münker, iyiliği emretmek, kötülükten ise sakındırmak, nehyetmek farziyesinin, Nasıl bir Müslüman tarafından yerine getirilebileceğini de onun üzerinden öğreneceğiz. O bize aslında muallim olmanın kifayet miktarı ilmi elde ettikten sonra o ilmi insanlara takdim etme adına gayretin ve isteğin nasıl bir şekilde tezahür edileceğini de gösterecekler. O haliyle biz Sümeyra anamızdan. İnşallah bugün çok şeyler öğreneceğiz. Allah bir kez daha o duayı tekrar ederek sözlerime devam edeceğim. Gerçek manada bana anlatabilmeyi sizlere de anlayabilmeyi nasip eylesin. Aziz kardeşlerim Afra bint-i Ubeyt aslında onun ismi. Ama biz Sümeyra anne diyebiliyoruz. Sümeyra validemiz diyoruz ona. İsmi öyle olmasına rağmen... Arap dilinde bazen bu böyledir. Araplarda çok yaygın bir gelenektir bu. Lakaplar ismin önüne geçebilir. Sümeyr anne içinde öyledir. Medinelidir. Ensardandır. Neccar oğullarındandır. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın babasının dayıları olan, olanın olan ailedendir. Neccar oğulları biliyorsunuz. Efendimizin babası Abdullah'ın dayıları olur. Onun da yakınlığıyla Efendimizle biraz daha farklı bağı olan bir isimdir Neccar oğullarının oturdukları yerler Mescidi Nebeviye en yakın evler olduğu için Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla da En fazla münasebeti olan aile Neccar oğulları olmuştur Babası Ubeyd İbni Salebe Annesi Ruat binti Amr İkisi de oğullarından, onlara ait çok fazla bilgimiz yok. Bir bildiğimiz hakikat var ki daha İslam Medine'ye gelmeden hatta daha öncesinden Haris İbni Rifaa isimli yine Neccaroğullarından olan bir beyle evleniyor. O evlilikten de ileride ismi altın harflerle tarihe yazılacak olan 3 tane erkek evladı oluyor sırasıyla af muaz ve muavviz onun erkek çocukları Medine'ye İslam geldiği zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan öncedir biliyorsunuz İslam'ın Medine'ye gelişi yine Neccar oğullarından biri Esat İbni Zürare'nin adı ismi vesilesiyle Medine'ye İslam ulaştığında Neccar oğullarından olduğu için onun vesilesiyle bir şekliyle Sümeyra annemiz de İslam'la müşerref oluyor. Onun İslam'la tanışması, imanı öğrenmesi, sonra imanı hanesine taşıması. Bilmiyoruz kocası mı ona imanı tanıştırıyor, o mu kocasını ama biz kocasından daha fazla onu biliyoruz onun attığı adımlar tarihe kaydedilmiş bu da bir yönüyle belki onun vesilesiyle olmuş gibi bir ihtimali gündeme getiriyor o böyle bir süreci tamamlamaya çalışırken çocukları imanla şereflenmişken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret ediyor Resulullah'ın Medine'ye hicret etmesi Mescid-i Nebevi inşa etmesi Hemen arkasından Suffa'yı inşa etmesi artık Medine'de bir İslam toplumunun şekillenmesinin en önemli vesilesi oluyor. O günden sonra artık Medine'de iman hanelere Suffa'da ve Mescid-i Nebevi'deki dillendirilen hakikatler çerçevesinden ulaşıyor. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz... Onlara da onların üzerinden bize de bir hakikat öğretiyor ki o hakikat Sümeyra annemizden öğrenmemiz gereken çok önemli bir hakikattir. Mescid-i Nebevi'nin arkasında kurulan suffalar yani peygamberin öğrettiği o talim ve terbiye yuvalarının birer tane şubesinin de evlerde açılması gerektiğini söylüyor. Var mı evlerinizde suffanın şübesi ben sorayım size aslında var var ama biz oranın neresi olduğunu bilmiyoruz. Biz işi biraz daha farklı bir biçimde değerlendirdiğimiz için Resulullah'ın bu konuda bize söylediği şeyleri üretme noktasında kısmi olarak biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Neresidir biliyor musunuz evlerin suffaları? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bize öğrettiği şekliyle evlerin sofraları evlerin suffalarıdır. Efendimiz bize sofra adabını öğretirken sadece yeme içme adabını öğretmiyor. Aslında bir yönüyle evlerde muhabbetin üretileceği bir yönüyle evlerde İslam'ın konuşulacağı bir yönüyle evlerin fertlerinin yetişecekleri alanları bize öğretiyor Suffa dediğimiz o peygamber medresesinin Peygamber mektebinin evlere taşınması gerektiğinin En güzel yolunu ve yöntemini de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bu vesileyle bizlere öğretmiş oluyor Ne yapıyor peki Medineliler Resulullah'tan bunu öğreniyor ne duydularsa orada, Mescid-i Nebevi'de ve sufada zaten iç içe biliyorsunuz. Resulullah o gün ne söylediyse, Cebrail o gün o bahtiyar insanlara Allah'ın ayetlerinden hangilerini getirdiyse, neler konuşulduysa, kim gelip Resulullah'a ne sorduysa, kim Resulullah'a neleri hediye ettiyse, Hangi elçiler gelip o gün Resulullah'la konuştularsa Allah Resulü nerelere elçiler gönderdiyse Yani Mescid-i içinde ne konuşuldu ne söylendi ne söküt edildiyse O gün sahabenin evlerinde konuşulan mesele odur Bugün biz bunları yapamadığımız için Medine'nin kokusunu duyamıyoruz Yoksa 14 asır sonra Gelmemizin bir suçu yok Suç aslında Medine'de sahabenin Evlerine taşıdığı O ruhu bugün taşıyamamamız. Bunu taşımayı bir Becerebilsek O heyecanı tekrardan Bir üretebilsek En azından biz mesela Cuma günleri hutbeleri dinliyoruz O günün akşamında hanım deyip o gün söylenen cuma hutbesini sanki peygamber mescidinde duyulmuş bir hakikat gibi konuşabilsek O gün bir ayet okumuşuzdur O ayeti anında eve taşıyabilsek Ve evin konusunu muhabbetin konusunu bundan kılabilsek inanın bugün evlerde hasret kaldığımız o havaya o sedaya bu vesileyle ulaşabileceğiz. İşte biz Medine'de bunu öğreniyoruz. Bakın anneler babalar var beni dinleyen. Gençlerde inşallah anne baba adaylarılar. Hepimizin itiraz ettiği bir yönüyle de zaman zaman eyvah ettiği şikayet ettiği bir konu var. Diyoruz ki o kadar anlatıyoruz çocuklarımıza. Yine bir türlü namazı sevdiremiyoruz. Çocuklarımıza bir türlü kitap okutamıyoruz. Bir türlü çocuklarımıza tesettürü sevdiremiyoruz. Bu kadar söylememize rağmen en iyi Kur'an kursuna göndermemize rağmen en iyi hocalara göndermemize rağmen çocuklarımız yine istenilen düzeyde namazla bağları yok. Var değil mi böyle şikayetlerimiz? Var. Peki nedir sıkıntı? Acaba nedir eksik kalan? Nedir tam anlamıyla tesis edilemeyen ki bu sıkıntıyı yaşıyoruz? Sümeyra anamız onu öğretiyor aslında bize. Sözü ona getireceğim. Önce şuna bir cevap vereyim. Biz zannediyoruz ki tebliğ dediğimiz insanlara İslam'ı anlatma şeyi böyle bir mükellefiyet var zaten biliyorsunuz hepimizin. Bu mükellefiyet... Sadece söz ile olabilecek bir şey. Ve biz çocuklarımızı karşımıza alıp bir vaiz edasıyla dakikalarca kızım namaz, oğlum namaz, kızım tesettür, oğlum şu demeyi vazifemizin yerine geldiği şeklinde anlıyoruz. Ve söylediğimiz o sözler bir kulaklarından giriyor, bir kulaklarından çıkıyor. Bizi dinliyormuş gibi yapıyorlar ama... Aslında da dinlemiyorlar. Dinleseler zaten hayatlarına bazı şeyler intikal edecek. Nedir dert o zaman? Biz çok büyük bir sünneti ihmal ediyoruz. Biz tebliğin karşı karşıya gelip gözden göze dilden kulağa olduğunu zannediyoruz. Ve karşımıza alsak ne kadar iyi nutuk çeksek ne kadar söylesek. ...çocuklarımıza tesir edeceğini zannediyoruz. Ama böyle bir şey yok. Sahabenin evlerinde bu böyle, böyle olmuyordu. Onlar nasıl namaza alıştırıyordular çocuklarını? Nasıl peygamber sevgisi onların azığı oluyordu? Nasıl sevda onların yüreklerine akıyordu? Nasıl babalarından daha erken cihada koşma, namaza koşma adına... Bir aşk ve heyecan taşıyordular biliyor musunuz? E gelin Sümeyra anamızdan öğrenelim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye gelince 13 yıllık Mekke hayatını bilmiyor anamız. Medine'li o. Kendi kendine şöyle bir karar vermiş. Ben Resulullah'ın 13 yıllık Mekke hayatını bilmiyorum. İyisi mi muhacir hanımların evlerine gideyim. Onlarla dostluk kurayım, muhabbet edeyim. Eğer isterlerse de onların ev işlerini göreyim. Artık aklınıza ne geliyorsa o günkü ev işleri neyse halı süpürmeyi mi, temizlememi mi neyse bunları yapayım. Ve onlardan da ücret karşılığında yaptığım o hizmetin bedeli olarak bir tek şey isteyeyim. Diyeyim ki size bu hizmeti yaptım bana Resulullah'ın 13 yıllık Mekke hayatını anlatın. Ve bunu yapmaya başlamış... Yani bir ana olarak bir muallime olarak bir eş olarak Müslüman bir kadın olarak Resulullah'ın hayatını öğrenme adına bir bedel ortaya koymuş ve bu bedeli ödenmiş. O bilgileri almış gelmiş eve evde suffanın şubesi var adı neydi sofraydı sofranın başında oturuyorlar karşıda Haris bin Rifa'a eşi muaz muaviz, büyük oğlan af hepsi sofranın başındalar çocuklarıyla konuşmuyor Sümeyra anamız işi çok iyi bilen birisi kocasıyla konuşuyor bey diyor biliyor musun falanca muhacir hanım bana bugün şöyle şöyle söyledi meğer Mekke'de Ebu Cehil diye bir adam varmış bu adam 13 yıl peygambere yapmadığını bırakmamış bir gün namaz kılarken peygamberimiz getirmiş deve işkembesini peygamberimizin başına koymuş Hakaret etmiş yüzüne tükürmüş şunu yapmış bunu yapmış Bey ile hanım konuşuyorlar Çocuklar ne yapıyor? Her söyleneni üzerlerine alıyorlar Yapın evde eğer tutmazsa gelin bana hesap sorun Çocuklar bilgi hırsızıdır. Kendilerine söyleneni almıyorlar. Sizin hanımlarınızla, hanımların beylerle konuşmalarını alıyorlar. Siz ne konuşursanız çocuğun şahsiyeti onunla şekilleniyor. Bunun başka bir izahı yok. Nereye gönderseniz gönderin, ne kadar söylerseniz söyleyin. Çocuğun aldığı mesaj... Baba ile ananın birbirleriyle münasebeti birbirleriyle konuşmasıdır Şimdi bunlar her gün konuşuluyor ya Çocuklar şunu diyorlar yaşları 16, 17, 18 genç insanlar bunlar diyorlar ki kendi kendilerine Ah bir gün Ebu Cehille bizi Allah karşı karşıya getirse biz biliyoruz ona yapacağımızı. Bir gün biz gelirsek eğer karşı karşıya peygambere 13 yıl boyunca bu sıkıntıları yapan o insana bu işin bedelini ödetme adına biz biliyoruz yapacağımız Medine'nin bidayetinden Bedr'in olacağı hicretin ikinci yılına kadar Mescid-i Nebevi'nin inşası biliyorsunuz 6 ay sonradır hicretin arkasından yaklaşık bir buçuk yıl boyunca Sümeyra anamızın yaptığı budur. Yüreklerine peygamber sevgisini, peygamber azığını eken en önemli vesile o sufralardır. Ezanın sesi duyuluyor Medine'nin evlerinde. O ezanın sesini duyan baba ya da anne, elinde ne iş varsa o işi bırakıyor ve ezanın çağrısına icabet ediyor. Bakın namaz, Nesillere nasıl aktarılıyormuş siz buradan anlayın namaz vazı yok namazın yaşantısı var yaşayarak namaz anlatılıyor öyle olduğu için de namaza hayran olan bir nesil yetişiyor Medine'de ezanın sesini duyuyoruz bırak camiye gitmeyi ve Müslüman bir oturuşunu düzelt bak Allahu Ekber diyor imam müezzin bir kalk kendine gel Hele bir de ötesini yap hemen koş abdeste bir de hemen seccadenle buluş. Daha senin ezanı namazı anlatmana gerek yok ki sen en güzelini anlattın. Sözle değil hayatla anlattın. Yani aynen hayran olduğun o sahabi efendilerimiz gibi yaptın. Onlar da böyle yapıyorlar. Böyle olduğu için o evin üç tane delikanlısı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a aşık üç yürek oluyor. Peygamber sevgisi, peygamber aşkı, imanı ilk günün heyecanında tutmanın en büyük azığıdır. Cümlemi ısrarla bir kez daha tekrar ediyorum. İmanı ilk günün heyecanında tutmanın en önemli azığı peygamber sevdasıdır. Bunu ekelim çocuklarımızın yüreğine başka bir şeye gerek yok Bu saygıyı bir bizden öğrensinler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adını andığımız zaman En güzel cümlelerle en güzel ihtiramlarla analım Ona olan sevgimizin imani bir sorumluluk olduğunu bilelim Ve bu sorumluluğun gereğini nesillerimizin yüreğine ekelim İş bitmiştir Ondan sonrası artık Rabbimizin rahmetine kalmıştır. Sümeyra anamızın çocukları böyle yetişiyorlar. Hicretin ikinci yılı aylardan Ramazandır. Müslümanlar ilk kez Ramazan orucuyla tanışmışlar. Daha Ramazan'ın heyecanını tam anlamıyla... Sindirmeden ikinci bir heyecan Medine sokaklarına yayılacak. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Bilal'i gönderecek. Asker isteyecek Bedrin meydanına ve o anda Sümeyre anamız da 3 tane evladını Bedrin meydanına yolcu edecek. Kocası Haris bin Rifa Bedre katılmış mıdır? Katılmamış mıdır bilmiyoruz. O 313 kişilik Bedir'in aslanlarının içerisinde Onun ismi yoktur Hatırası da yoktur Ama afın da vardır Muaz'ın da vardır Muavvizin de vardır Üçü de o 313 kişilik Bedir'in aslanlarından biridirler Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Arkasına gönderecek anamız Bakın nasıl bir ana Ne deyip gönderecek Bugünkü gibi Analar gibi Kendine iyi mı diyerek. Hayır o zaten bizim sözümüz değil. O kimin sözü bilmiyorum ama o bizim sözümüz değil. Eğer o söze kıyas yapılacak bir söz kullanacaksam. Şöyle bir şey demem herhalde isabet olur. Resulullah'a iyi bakın. Ana böyle deyip gönderiyor. Kendinize iyi bakın falan değil. Evladlarım çocuklarım. Bakın Resulullah sizi Bedir'in aslanlarından biri olarak bu ordunun içerisine kattı. Hadi sizi göreyim. Pervane olun Resulullah'ın etrafında ve asla ona bir şey dokundurtmayın. Sizin başınıza ne gelirse gelsin ama onun başına bir şey gelmesin. Senin imanına kurban olalım biz. Bu nasıl bir imandır? Nasıl bir aşktır nasıl bir sevdadır ki Yüreğinden Üç parçayı gönderirken de Dilinden çıkan cümleler Bunlardır Savaş başlayacak O anda Mekke tarafından Üç isim Bedrin meydanına doğru yürüyorlar Utbe Şeybe Velid Utbe İbni Rebi'a Şeybe onun kardeşi Velid ise Utbe'nin oğlu Yani biri Kardeşi biri ile birlikte oğluyla birlikte affedersiniz. Bedrin meydanına yürüyor utbe. Dilinde şu söz. Ey Muhammed diyor. Karşımıza üç tane adam gönder. Önce biz savaşalım sonra savaş başlasın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle bir dönüyor. O ün 313 askerine bakıyor. O bakışlar. Sahabenin üzerine gelir gelmez üç tane yiğit öne çıkıyor. Kimdir o yiğitler? Af, muaz, muavviz. Yani Sümeyra Mektebi'nin talebeleri. O medresenin yiğitleri hiç sağlarına sollarına bakmadan biz ya Resulallah deyip öne çıkıyorlar. Efendimiz öyle bir memnun oluyor ki onlardan... Diyor ki tamam afla muaz olsun ama muavviz geri çıksın onun yaşı küçük. O değil de bir başka biri diyor. Muavviz üzülerek geriye doğru çıkıyor. Bu sefer ensarın başka bir yiğidi. Peygamberin şairi ve aşığı olan Abdullah İbni Revaha bir adım önde. Resulullah tamam diyor. Af, muaz ve Abdullah İbni Revaha. Onlar Bedrin meydanında... Utbenin şeybenin ve velidin karşısına doğru yürüyorlar Uzaktan gelenlere şöyle bir bakıyor Utbe Bakıyor ki gelenler Mekkeli değil Soruyor diyor ki siz kimsiniz? İçlerinden biri kimse artık İhtimal ki Abdullah İbni Revaha'dır Çünkü peygamberin şairidir Biz peygamber aleyhissalatü vesselama iman etmiş ensarız diyor Onları hiç muhatap almıyor Utbe dönüyor efendimize ey Muhammed diyor biz buraya Medineli çiftçilerle rençperlerle savaşmaya gelmedik. Bizim karşımıza bize denk olacak adamlar çıkar. Efendimiz anlıyor Utbe'nin derdini haber veriyor gelin diyor o üçü de üçü de gözyaşları içerisinde dönüyorlar. Savaşmaktan geri durdukları için bir hüzün var onlarda Efendimiz siz size düşeni yaptınız diyor Bu sefer dönüyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Utbenin derdini iyi anlamıştır Utbenin derdine karşılık olabilecek bir şey söylüyor Efendimiz Kum ya Hamza Kum ya Ali Kum ya Ubeyde Üç tanesini ayağa kaldırıyor Hamza Ubeyde ve Ali kim bunlar Hamza peygamberin amcası Ali peygamberin yeğeni ve damadı de peygamberin diğer amcasının oğlu Haris'in oğlu niye onlar utbe dedi ya bizim dengimizden olanları gönder derdi şu utbenin karşısına beni Haşim'den adamlar istiyor çünkü utbeyi Bedrin meydanına getiren bir tek şey var O da ailesinin şerefi O Beni şerefi için oraya geldiğinden dolayı Madem sen onu diyorsun Ben de senin karşına Beni Haşim'den Üç tane gönderirim deyip Üçünü ileriye veriyor Biliyorsunuz olanları Hamza rakibini deviriyor Ali rakibini deviriyor de yaralanıyor ama o günkü savaş kurallarına göre Hamza ile Ali Ubeyde'nin rakibinin üzerine çullanıyorlar. Onu da öldürüyorlar. Yaralı bir biçimde Ubeyde taşınıyor ve Ubeyde Bedrin şehitlerinden biri oluyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o savaşın ilk anlarında 3 yiğidinin böyle savaştığını görünce çok farklı bir ruh haline giriyor ve onun arkasından savaş başlıyor. Savaşın bir yerinde. Af Sümeyra'nın büyük oğlu dikkat buyurun. Allah Resulü'nün karşısında ne diyor biliyor musunuz efendimize? Ya Resulallah diyor Bedir'in meydanındayız. Şu meydanın en faziletli amelini söyle ki ben onu yapayım. Ve o oh sevaptan... O faziletten mahrum olmayayım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki faziletli amel senin yaptığındır. Dal düşmanın içerisine yapabileceğini yap. Elinden geleni ortaya koy. Bugün bu meydanda yapılacak iş budur diyor. Dalıyor o meydana. Ne atılan ok ne yediği kılıç darbeleri hiçbir şey afı geri bırakmıyor. Savaşıyor savaşıyor savaşıyor bir aralık. Yolu diğer iki kardeşiyle kesişiyor. Şimdi buradan sonrasını size aşere-i mübeşşerenin yiğidi olan Abdurrahman İbni Aff'ın dilinden aktaracağım. Çünkü o aktarıyor bize o olaya o tabloya şahit olan odur. O aktarıyor bize hayran olarak biz de onun üzerinden öğreniyoruz. Bedrin diyor kızıştığı bir nokta. İki tane delikanlı gözüme ilişti. Medine'li olduklarını biliyorum. Baktım birbirlerine sezdirmeden bir şey sormak istiyorlar bana. O gençlerden bir tanesi yanıma yaklaştı. Eğildi kulağıma dedi ki amca bana Ebu Cehil'i gösterir misin? Ne yapacaksın dedim Ebu Cehil'i. Söz verdim amca. Dedim ki eğer Allah beni bir kez onun karşısına çıkarırsa. 13 yıl boyunca Resulullah'a işkenceler yapan, hakaret eden o adamı yere sereceğim. Bunun sözünü verdim ama ben onu tanımıyorum. Medine'li olduğu için hiç görmemiş. Ne olur bana onu bir göster ben bu sözümü yerine getireyim. Abdurrahman ibn Af diyor ki kanım bondu. Bu nasıl bir aşktır? Bu çocuklar nasıl bu aşkı öğrendiler Nasıl böyle bir derin sevdanın sahipleri oldular. Biz sevgiyi anlatınca işin hep bir boyutunu anlatıyoruz. Ama sevgi iki boyutludur. Seven sevdiğinin sevdiklerini de sever. Bu işin bir boyutu. Seven sevdiğinin düşmanlarına da düşmanlık eder. Bu da ikinci boyutu. Aslında Allah'ın bizden istediği gerçek sevgi... Bir yönüyle önce derin bir nefretten başlar. La demek budur zaten. La demeden illallah diyemiyorsunuz. Önce la ilahe diyeceksiniz. Allah'tan gayrı ne varsa hepsine karşı savaş açacaksınız. Yüreğinizden söküp çıkaracaksınız ki illallah demenizin bir anlamı olsun. Sevgi de bu zaten. Dostuna dost... Düşmanına düşman. Onun sevdiklerini sevmek. Onun düşman olduklarına da düşman olmak. Ebu Cehil'e düşmanlığın altında yatan hakikat o. Abdurrahman İbni Af diyor ki tamam dedim. Görürsem göstereceğim. O delikanlardan biri gitti diyor. Bir diğeri geldi. Aynı soruyu sordu bana. Ona da söz verdim tamam dedim. Gözümle arıyorum Ebu Cehil'i. Bir baktın diyor. Ebu Cehil atının üzerinde başında kırmızı bir sarık yanında adamları Bedrin bir yerinde duruyor şöyle elimi uzattım gençler dedim bakın sorduğunuz adam Ebu Cehil şu başında kırmızı sarık olan adam dedim. Daha diyor ben elimi aşağıya indirmemiştim ki o gençler bir anda sardılar Ebu Cehil'in etrafını ve kılıçlarıyla Ebu Cehil'i doğramaya başladılar. O anda İkrime İbni Ebi Cehil Ebu Cehil'in oğlu ama sonradan bambaşka bir sahabi olacak biliyorsunuz. Bir darbeyle afı yere yatırıyor. Ve Af Bedrin şehitlerinden biri oluyor. Ama o iki delikanlı biri de kolundan yaralanma pahasına Ebu Cehil'i yere sermeye muktedir oluyorlar. Ve o anda ses şöyle bir seda ile yankılanıyor. Ümmetin firavunu öldü. Ebu Cehil öldü. Ümmetin firavunu öldü. Bedir bitiyor. Gençler Resulullah'ın huzurundalar. Ya Allah diyorlar. Ümmetin firavunu öldürdük. Sahi mi diyor efendimiz? Evet nerede şurada? Hemen diyor Abdullah İbni Mesud'a git. Bak bakalım doğru mu diyor. Abdullah İbni Mesud gidiyor. Evet Ebu Cehil yaralı. Ölüm yolunda ama tam ölmemiş. Ebu Cehil'in göksünün üstüne çıkıyor. Son anlarıdır Ebu Cehil'in. Ebu Cehil büyük yapılı birisidir. Abdullah İbni Mesud ise küçük yapılı birisidir. Onun göksünün üzerine çıkınca küfrün kibri Halen onun sinesinde zaten biliyorsunuz küfürde samimi biridir. Öyle olduğu için Resulullah tarafından samimiyetinin hürmetine hidayet duasına muhatap olmuş biridir. Ey çobancık diyor çok yüksek bir yere çıktın. Abdullah İbni Mesud hiçbir şey söylemiyor sadece tebessüm ediyor. Bırak diyor sen onu bana şunu söyle Ebu Cehil'in sözü bu kim galip geldi? Abdullah İbni Mesud Darul Erkam'ın talebesidir biz galip geldik demiyor ya ne diyor Allah imanı aziz küfrü ise zelil kıldı diyor tam da söylenecek laf budur bunu söyleyince iniyor aşağıya kendi kılıcını bırakıyor Ebu Cehil'in kılıcını alıyor son darbeyi de o vuruyor ve küfrün önderini cehenneme gönderiyor Geliyor Allah Resulüne ya Resulallah Olan şu şu şudur diyor Efendimiz o kadar seviniyor O gençleri takdir ediyor, taltif ediyor Gençlerden biri muazdır, yaralıdır Ona da Efendimiz orada müdahalede bulunuyor Bu sevinçle Abilerini de Bedr'in şehitlerinden biri olarak bırakmanın sevinciyle bu sahabe için bir hüzüntü değil bir sevinçli o sevinçle annelerine dönüp geliyorlar Medine'ye. Analarına verdikleri müjdeyi şöyle veriyorlar. Ana sana iki müjdemiz var iki müjde. Biri af abimiz Bedr'in şehitlerinden biri oldu. İkincisi de küfrün önderini biz yere serdik. Ananın orandaki halini siz tasavvur edin. Sevinci şöyle ifade ediyor. Elhamdülillah. Rabbim beni şehit anası kıldı öyle mi diyor. Ve bunun hamdını orada yapıyor. Nasıl bir tatsa onun için. O günden sonra da evinin bütün fertlerini. Allah yolunda kurban etme adına bir ahdi mi var? Bir misakı mı var bir hedefi mi var bilmiyoruz ama bir şeyi var. O günden sonra Sümeyra anamızın evinde neler konuşulur siz artık tasavvur edin. Şahadet, sevda, peygambere duyulan aşk ve İslam adına ortaya konulacak mücadele her şeyiyle o günde o günden sonra da Sümeyra anamızın evinde konuşulacak. Bedir'in arkasından bir yıl geçmiş. Hicretin üçüncü yılı. Aylardan şevvaldir. Yine Efendimizin münadileri. Uhud'un meydanına asker istiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın. O çağrısına icabet edenler katılıyorlar. O kervana. Sümeyre anamızın evinde de bir hareketlilik var. O gün o evden. Dört kişi gönderilecek Uhud'a. Bedrin iki kazisi olan Muaz ve Muavvis. Kocası olan Haris bin Rifa. Babası Ubeyd İbni Salebe. Dört kişi Uhud'un meydanına yolcu edilecek. Yolcu ederken de Sümeyra anamız aynen Bedre yolcu eder gibi. Söylediği sözü onların zihnine nakşederek adeta gönderecek. Ne diyecek? Evlatlarım siz gidin ölün ama Resulullah'a bir şey olmasın. Haris diyor kocasına sen sağ geleceksin de Resulullah'a bir şey olacak. Vallahi seni eve sokmam. Aynı söz babayadır da böyle bir aşkın kahramanıdır işte Sümeyra anamız. Böyle yolcu ediyor onlara kıyıda köşede kalın suya sabuna dokunmayın peygamberi de kırmayın çıkın gelin böyle değil siz ölün ama ona bir şey olmasın bu imanın insana söyleteceği bir sözdür iman onda hayat haline geldiği için onun dilinden çıkan da bundan başka bir şey olmayacak varacaklar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Bin kişiyle yürüyecek Uhud'un meydanına O gün 300 kişiyi alıp geri dönecek İbni Selül münafıkların lideri Resulullah arkasına bakmadan yürüyecek 700 insanı Uhud'da konuşlandıracak 50 kişiyi Abdullah İbni Cübeyr'in komutasında aynen geçitine bizim okçular tepesi dediğimiz o tepenin üstlerine konuşlandıracak Savaş başlayacak Savaşın bidayeti Aynen bir Bedir'dir. İslam adına o yiğitler ellerinden geleni ortaya koyacaklar. Destan üzerine destan yazacaklar. Bir anda küfrün ordusu Müslümanların ordusunun önünde kaçıp gidecek darmadağın hale girecekler. Küfrün dağıldığını görünce okçular tepesindeki okçular iş bitti diyecekler. Resulullah'ın açık emrine rağmen o emri unutup ordunun arkasına düşecekler o tepeyi boşatacaklar oradan sonrasını biliyorsunuz ondan sonraki merhale Uhud'un ikinci merhalesidir Hamza'nın devrildiği merhale o zamandır Abdullah İbni Caş'ın lime lime doğran doğrandığı devre o devredir Musab İbni Ümeyr'in İbn Kamiya'nın kılıcıyla doğurandığı devre o devredir. Ve diğer sahabilerin biliyorsunuz 70 tane civan o gün Uhud'un meydanında doğuranacak ki onlardan dördü de Sümeyra'nın yüreğinin dört parçasıdır. Özellikle Mus'ab'ın öldürülmesiyle birlikte İbni Kamiya şöyle bağıracak. Muhammed öldü, Muhammed'i öldürdüm. Bu şaiya Medine'ye ulaşınca Medine'deki kadınlar Uhud'dan haber bekleyen kadınlar kaynaklar onların isimlerini birer birer bize verirler 14 tane kadından bahsedilir. Ne varsa ellerinde hepsini bırakıp Uhud'a doğru koşacaklar. Koşanlardan biridir Sümeyra anamız. Uhud'a yaklaştığı bir yerde birisi durduracak tanıyan birisi. Sümeyra diyecek da doğru gidiyorsun ama bak baban ubeyt burada şehit olmuş diyecek. Varacak babasının şehadetinin oradaki o oh tablosunun karşısına babasının o kanlar içerisindeki bedenin karşısına Allah şehadetini kabul etsin diyecek. Mefu ile bir Raulilla siz bana Resulullah'tan haber verin ona ne oldu o nerede diyecek?" Babasını o halde bırakacak ve peygamber aleyhissalatü vesselam'ı aramaya devam edecek. Bir yere gelecek kocası Haris bin Rifai gösterecekler. Sümeyra diyecekler bak kocan varacak kocasının yanına aynı söz Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz. Allah şehadetini kabul etsin siz bana Resulullah'tan haber verin diyecek. Resulullah'ı arıyor başka hiçbir şey gözünü görmüyor gözü görmüyor. Bir yere gelecek biri zorlanarak Sümeyra anamızı Muaz ile Muavviz'in kanlı bedenlerinin karşısına götürecek. Sümeyra diyecek bak senin iki oğlun Allah yolunda Uğud'da şehit oldular. Zannediyor ki o orada farklı bir şeyler söyleyecek. Varacak çocuklarının yanına. Evlatlarım diyecek. Ananızın size verdiği süt size helal olsun. Size de bu yakışırdı. Allah yolunda Resulullah'ın sevdası uğrunda şehit olmak yakışırdı. Allah şehadetlerinizi mübarek etsin diyecek. Ve Resulullah'ı aramaya devam edecek. Nicen sonra Allah Resulü'nü Uhud'un yamaçlarında görünce varacak Efendimizin yanına. Efendimiz'in cübbesini alacak O ıslanan gözlerine sürecek Ve dilinden dökülen cümle şu olacak Kulli musibetün Ba'duke celalun ya Resulallah Sen ki hayattasın Sen ki safsın Her türlü musibet Bana hafif gelir ya Resulallah diyecek Nasıl bir aşk Nasıl bir sevda Tarifi mümkün mü? anlaşılabilmesi mümkün mü anlatılabilmesi mümkün mü bilmiyorum ama Sümeirca sevda böyle bir sevda. Onun sevdasının karşısına Kur'an'dan bir ayet yazın. O sevdayı Sümeyle anamızın yüreğine eken Allah'ın şu buyruğudur. Ennebiyu evla bil mu'minine min enfusihim ve azwajuhum muhatuhum. Nebi Peygamber müminlere kendi öz canlarından daha önceliklidir. Onun hanımları da müminlerin analarıdır. Öz canından daha ev, evlaysa daha öncelikliyse yani sen anam babam nefsim sana feda olsun ya Resulallah derken bu sözün altını doldurmuyorsan bu söz sadece söylenmiş bir söz olarak kalıyorsa sen de ben de o sevdayı anlamamış oluruz. Ama Sümeyra anamız o sevdayı anlamış biri olarak Uhud'un meydanında bunu yapıyor. Uhud'un meydanından evine eli boş olarak dönüyor. Baba gitmiş, koca gitmiş, Bedir'de bir tanesi gitmiş. Uhud'da da iki tane canından parça göndermiş. Uhud'un arkasından bir kez daha evleniyor Sümeyra anamız. Dükeyir İbni Ya'lel isimli birisiyle ensardan bir zat. Allah o evlilikten dört tane erkek evlat daha veriyor Sümeyra anamıza. Akil, Amir, Haris, Halit affedersiniz ve İyas dört tane evlat. Aynı terbiye ile yetiştiriyor aynı nasıl yetiştirdiyse afı muazzi muavvizi aynı terbiye ile o dört tane yiğdini de yetiştiriyor Ne oluyor peki ilerleyen süreçlerde evindeki o dört parçayı da İslam uğruna feda ediyor Dört oğlu da şehit oluyor 3'ü Üçü gitti Dördünü de daha sonra gönderecek. Yedi şehit anası olacak. Ümmü Seb'at-ı Şüheda olacak. Tarihe böyle geçecek. Sizin adını bildiğiniz o büyük sahabilerin çoğu. Yedi şehit anasıdır Sümeyra. Gidelim ondan dua alalım. Dua etsin bize. Dua isteyelim deyip onun kapısını arşınlayacaklar. Neden böyle? Allah Resulü'nden onların elde ettiği makamı duymuşlar da bunun için. O makam için Resulullah çok şey söyledi de. Ben Uhud'un arkasından söylenmiş bir şeyi söyleyeyim. Sözlerimi de onun üzerine toparlayayım. Üç şehit anası olan bir annemiz daha var. Ümmü Sad dersem hangi Sad'ı derim hemen anlarsınız değil mi? Vefatıyla arşı titreten... Sad bin Muaz'ın anasını söylüyorum. Onun adı da Kepşedir asıl adı. Kepşe bin Tırafi ama Ümmü Sad künyesiyle meşhur olmuş. Uhud'un arkasından 14 kadın Resulullah'ın öldüğünü duyunca Uhud'a doğru yürüdüğünü söyledim ya. O kadınlardan bir tanesi de Saadın anasıdır. Ama Sad'ın anası biraz geç duymuş. O yürüyüp gelene kadar da savaş bitmiş. İslam orduları geriye doğru geliyorlar. Sad efendimizin atının yularını tutmuş. Efendimiz yaralı dişleri kırılmış. Yorgun bir halde çok farklı bir ruh hali var. Sad'da da aynı var. Müslümanların çoğu yaralı öyle yürüdükleri bir anda Ümmü Sad Sad'ın anası. Cehşetle coşkuyla heyecanla aynen Sümeyra anamız gibi Uhud'un meydanına doğru koşuyor. Sad bakıyor ki gelen anasıdır. Ya Resulallah diyor. Gelen annemdir. Bana Amr'ı soracak. Amr Sad'ın kardeşi şehit olmuş. Ben anamla konuşamam. Amr'ın şehit olduğunu da ona söyleyemem. Sen benim yerime söyler misin ya Resulallah diyecek. Efendimiz tamam diyecek. Ümmü Sad geliyor. Ya Resulallah ne oldu diyor. Sizin ölüm haberiniz geldi elhamdülillah doğru değilmiş deyip sevincini orada ortaya koyuyor. Ümmü Sad diyor ben iyiyim ama sana bir müjdem var. Allah oğlunu Uhud'un şehitlerinden biri olarak yazdı. Sad bin Ebi Vakkas'ın korkusu boşuna tavır aynen Sümeyra'nın tavrıdır. Ya Resulallah yani ben şimdi bir şehit anası mıyım diyor. Evet diyor açıyor ellerini Rabbim diyor. Sana yüz binlerce kez hamdolsun. Beni de şehit anası olarak yazdın ya bu hayatta diyor. Efendimiz sevincini görünce sözü şu oluyor. Ümmü Sa'd diyor. Sana bir müjde veriyorum. Git geride şehit analarına aynı müjdemi ilet. Söyle ya Resulallah. Git onlara de ki. Evlatlarını Allah yolunda kurban eden ana ve babalar inşallah cennete o şehit evlatlarının şefaatiyle ulaşacaklar. Ve inşallah onlar cennette evlatlarıyla beraber olacaklar. Yarasülallah diyor bu bizim için düğün bir bayramdır bunu ulaştırayım mı Medine'deki hanımlara ulaştır diyor. Alıyor o müjdeyi getiriyor. Bir şehit anası böyleyse, Üç şehit anası olan Ümmü Sad nasıl olur? Siz artık onu tahayyül edin. Üç şehit anası öyleyse, Yedi şehit anası olan Sümeyra anamız nasıl olur? Onu da tahayyül edin. Allah onların o aşkını, o sevdasını, O imani duruşlarını bizlere de nasip eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, Söz çok Sümeyranamızdan anamızdan ama ben fazla sabırlarınızı zorlamayacağım. Size biraz onun hayatının üzerinden mesaj adına bir şeyler söyleyeceğim. Beş tane cümle emanet edeceğim. Muhasebesini yapmanız adına inşallah size bunları vereceğim. Artık siz bilirsiniz. Dedim ya Sümeyra anamız bize ideal bir Müslüman kadını, ideal bir Müslüman evladı, İdeal bir Müslüman muallimeyi, ideal bir Müslüman hanımı, eşi ve ideal bir Müslüman anneyi öğretir. Bakın, Müslüman kadın, Müslüman evlat, Müslüman muallime, Müslüman hanım, eş, Müslüman anne. Siz o kadını erkekten olarak, erkek olarak anlayın. Zaten onu en başta dedim. 5 tane ideal duruşa dair 5 tane cümle emanet ediyorum. Ama muhasebesinin yapılması adına emanet ediyorum. Emanet tevdi edilir sahibine artık sahibi bilir. Sözde bir emanet ben de o emaneti size emanet ediyorum. Ne dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek ellerinde yetişen o yüzide İslam hanımı bu beş tane hayatın farklı alanına ait bize söyledikleriyle. Bir... Hz. Sümeyra gibi ideal bir Müslüman kadın olmak istiyorsan iman hakikatlerini iyice kavramalı, sorumluluklarını tespit etmeli, ihlas temelinde gayret ve çabalarını arttırmalısın. Gerçek manada İslam'ın kıymetini takdir et ki neleri gözden çıkarabileceğini tam olarak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 Neleri gözden çıkarabileceğini tam olarak tespit edebilesin. Bugün bizim İslam'a fedakarlık noktasında acziyet göstermemizin en büyük nedenlerinden birisi budur biliyor musunuz? Biz halen tam anlamıyla değer ve kıymetini takdir etmiş değiliz. Ana ve babalarımızdan Allah hepsinden razı olsun. Bize İslam'ı kazandırttılar biz İslam'ı onlardan öğrendik elhamdülillah bu memlekette ezanın beş vakit çağladığı bir coğrafyada gözümüzü açtık biraz imanı ucuza elde ettiğimiz için kıymetini bilmiyoruz ama bedel ödeyerek elde edenler bakın çok daha farklı kıymet biliyorlar biraz daha bizim bunu öğrenmemiz lazım Sümeyra anamız gibi 13 yıllık Allah Resulü'nün Mekke hayatını bilmeyen o ana temizlik yaparak o bildiği elde etme adına bir fedakarlık ortaya koyuyor. Bunlar bize çok şeyler söylemeli. Alabileceğinizi umduğum için fazla detaya girmiyorum. 2- Hazreti Sümeyra gibi ideal bir Müslüman evlat olmak istiyorsan anne ve babanı Rabbinin istediği kadar sevmeli. Ve onlara itaatte kusur etmemelisin. Hepimizin sıkıntıları var burada. Ne olur dikkat buyurun. Onların çok kıymetli birer hazine olduklarını... Ve cennete ulaşmanın en büyük vesilesinin... Onların rızası olduğunu unutma ki... Elinin altındaki bu nimetlerden... Gereğince faydalanabilesin. Bir daha tekrar ediyorum...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 Elinin altındaki bu nimetlerden gereğince faydalanabilesin. Bir şey anlatmadım aslında buna dair. Sümeyra anamızın babasıyla annesiyle olan hatıralarını anlatmadım. Fazla da bir bilgimiz yok. Az bir şey biliyoruz. Onların üzerinden bunu çıkarabiliyoruz. Nedir o bildiğimiz şey? Babayı çok seviyor. Ama Resulullah'ı babadan çok seviyor. Sevdiğini sevdiklerinin yoluna kurban ediyor. Siz buradan anlayın Sümeyra anamızın babasıyla olan münasebetini. Ve buradan anlayın aslında dünyalarımıza neler taşımamız gerektiğini. Bir anne olarak o gereğini yerine getiriyor zaten ona dair mesajları söyleyeceğim. Ama bir evlat olarak da babaya karşı yaklaşımı onun aslında sevgi adına... Ne kadar itidal üzere bir düzlem oluşturduğunu bize öğreten, gösteren en önemli delildir. 3. Hazreti Sümeyra gibi ideal bir Müslüman muallime olmak istiyorsan ilmi elde edeceğin suffalar ve ilmi vererek bereketlendirecek talebeler kendine edinmelisin. Öğrendiğin her hakikati Önce yaşamak, önce yaşamak gibi bir arzun olsun ki rahmete ve mağfirete ulaşabilesin. Hz. Sümeyra gibi ideal bir Müslüman muallimi olmak istiyorsan ilmi elde edeceğin suffalar yani yukarıda ilim alacağın hocalar ve ilmi vererek bereketlendirecek talebeler aşağıda da talebeler kendine edinmelisin Öğrendiğin her hakikati önce yaşamak gibi bir arzun olsun ki rahmete ve mağfirete ulaşabilesin. 4. Hazreti Sümeyra gibi ideal bir Müslüman hanım eş olmak istiyorsan çerçevesini Kur'an'ın ve sünnetin çizdiği şekilde eşine itaat etmelisin. Evinin saadetini ve huzurunu tesis etmede senden beklenen konumu hiçbir zaman unutma ki peygamberinin övdüğü saliha hanımlardan olabilesin. Söyleyeyim mi meraklandırayım mı sizi? Peygamber aleyhissalatü vesselam nasıl bir kadına saliha kadın diyor. Çok oruç tutan, çok namaz kılan... Çok farklı bir biçimde Kur'an okuyan, hıfz eden, hafıza olan, aklınıza ne geliyorsa, sohbetlerden sohbetlere giden, orası benim, burası benim deyip İslami hizmet adına gayret gösteren ne geliyorsa aklınıza. Hiçbiri değil. Saliha kadın kimdir peygamberin dilinde biliyor musunuz? O diyor kızıyorsanız eğer bana kızmayın. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor. Meşru çerçevede kocasına itaat edendir. Biz bunları kaybettik. Modernizm dediğimiz şu savrulma bizi de savurdu. Böyle olduğu için itaat kelimesi bize çok itici geliyor. Ana babaya itaat dedin mi evlatların morali bozuluyor. Hocaya muallime itaat dedin mi talebenin morali bozuluyor. Hanımlara itaat dedin mi Kocalara itaat dedin mi Hanımların morali bozuluyor Aslında itaat İslam toplumunun mayasıdır Allah'a itaat Peygamber'e itaat Sizden olan emir sahiplerine itaat Allah'ın kitabına yazdığı bir ayet bu Sizden olan emir sahibi kimdir Eğer bizdense devlet başkanıdır eğer bizdense bizim inançlarımıza göre hareket ediyorsa evin babasıdır, kocasıdır, muallimidir, hayatın alanlarında söz sahibi olanlardır. E böyle yapmasak herkes kendi başına buyruk olsa İslam toplumu dediğimiz o güzel toplum ortaya çıkar mı? Camide bile biz imamımızı öne gönderiyoruz. Biz arkasında saf tutuyoruz. Çünkü bizim toplumumuz böyle şekillenir. Maya böyledir aslında. Böyle olursa eğer evlerde saadet olur. 18 yaşına geldim artık babam bana bir şey diyemez. O bizim kitabımızda değil o başkalarının kitabında. 50 yaşına gelsen bile baba halen babadır. 60 yaşına gel babam varsa eğer veli izni diye bir şey vardır bizde. Yaşın büyüdü diye o iftal olmaz. O halen ve sonuna kadar sağlanır. Dolayısıyla Sümeyra anamızın üzerinden alacağımız mesajlardan bir tanesi de bu olmalı. İtaat meselesi evin saadetini getirecek en önemli vesilelerden bir tanesidir. Tabi itaat deyince de Despotizm, diktatörlük falan demiyoruz. İşlerin şurayla olabileceğini de yine aynı kitabımız söylüyor. İtaati elinde tutan da istişare edecek. Evin efradına değer verecek. Görüşlerini alacak. Hatta beyler en son sözü söyleyecekler bey olarak. Ama sözleri hanım sen bilirsin diyecek. İş bitecek. İtaatin bu şekilde şekillenebileceğini hiçbir zaman unutmayacağız. Beşincisini ve sonuncusunu söylüyorum Hazreti Sümeyra gibi ideal bir Müslüman anne olmak istiyorsan Evladını talebe Evini medrese Sofranı ise suffanın şübesi olarak inşa etmelisin Çocukların ilk medreseleri evleri ilk hocaları anneleridir Bu hakikatin gereğini yerine getirmeye çalış ki Sahabe hasbiliğinde evlatların annesi olma saadetine erebilesin Hazreti Sümeyra gibi ideal bir Müslüman anne olmak istiyorsan Evladını talebe evini medrese sofranı ise suffanın şubesi olarak inşa etmelisin Çocukların ilk medreseleri evleri ilk hocaları anneleridir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 O şimdi daha iyi bilecektir. Benim anam okuma yazma bilmeyen bir kadındı. Bize bir şey öğretmedi öğretemedi de. Ama biz bunu ondan şunu öğrendik. Ne zaman ve vesselam Efendimizin sesi onun dilinden çıksa o ad anılsa ses titredi gözler yaşardı. Elde şöyle kalbin üzerine kondu. Vallahi peygamber sevgisinin öğretileceği en güzel şey de budur. Saatlerce vaaz etmenin ne kıymeti var? Sen o sevgiyi içselleştirsen ve bunu söylesen bunu bu şekilde yansıtsan çocuklarına peygamber nasıl sevilir bunu öğretirsin. Anaların ilk medrese ilk muallim olması bundan. İnşallah bugün biz burada Sümeyra anamızdan bunları öğrendik. İdeal bir Müslüman kadının kimliğini, ideal bir Müslüman evladı, ideal bir Müslüman anneyi, ideal bir Müslüman muallimeyi, ideal bir Müslüman hanımı eşi İnşallah mesajlarımızı da aldık, heybemizi doldurduk. Hadi bismillah deyip hayatın içerisinde üretme adına meydan sizi bekliyor. Allah size de bize de bu manada yardım etsin. Bizim de imanımızın azı olarak peygamber sevgisini ve sevdasını yüreklerimizde derinleştirsin. Nasıl burada Sümeyle anamız için kurulmuş bir sofrada bizleri cem etti topladıysa yarın cennette de aleyhissalatü vesselam efendimizin ev sahibi olduğu sofralarda birleştirsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.